740 numaralı konu, Hazreti Ömer'in hutbesi ve Hazreti Ebu Bekir'e yapılan genel biat, evet, Ömer'in, minber üzerinde oturduğu zaman, son hutbesini dinledim, bu, Hazreti Peygamber'in vefat ettiği günün ertesiydi, Ebu Bekir susmuştu, konuşmuyordu, Ömer, umuyordum ki, Hazreti Peygamber bizi sahipsiz bırakmayacak, hepinizden sonraya kalacaktır, fakat umduğum gibi olmadı, eğer Muhammed ölmüş ise, bir ışık ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabı aranızdadır, Allah Muhammed'i unutmayacaktır,